merhabalar harici'den sanat programındayız ben programcınız Çelenk Teknik'teki Feryale teşekkür ederek bu canlı yayına başlıyorum konuğum Tunca Tunca ile beraber bugün gezegenin farklı köşelerinden kültür sanat haberleri getiren programımızda İsrail'e uzanacağız Tel Aviv'de onun katıldığı misafir sanatçı programını ve gastronomi görsel sanatlar ve hatta tiyatroyu bir araya getiren katıldığı bir sergiyi gündeme taşıyacağız. Ama öncesinde bir e, duyuru da bulunmak istiyorum. İstanbul'dan bir duyuru. Genç Yeni Farklı 9. E, genç sanatçıları desteklemek ve onlara görünürlük kazandırmak amacıyla Zilberman Galeri'nin oluşturduğu bir program bu. 9 yıldır her yıl Genç Yeni Farklı bir yarışma ve onu takiben seçilen genç sanatçılarla oluşturulan bir sergi formatında sezonun kapanış sergisi olarak Mısır ...apartmandaki Zilberman Galeri'de... ...izleyicilerle buluşuyor. E, bu yıl yeni bir açık çağrı yaptılar. Bu açık çağrı sonucu... ...30 Nisan'a gel kadar gelen... ...başvurular, e, başkanlığı benim... ...yürüttüğüm bir jüri tarafından değerlendirilecek. Jüri de benimle beraber... ...Berlin merkezde ama uluslararası... ...dünya çapında yayın yapan... ...bir kültür sanat dijital platformu olan... ...Ikona TV'nin kurucu ...ve direktörü Elizabeth Markiewicz... E, ...genç sanatçılarıyla... ...sanatçılara desteğiyle ön planda olan bir koleksiyoner Ayşe Umur... ...sanatçı Burçak Bingöl ve Zilberman Galeri'yi temsil eden de Nas Çuğuoğlu'ndan oluşacak. E, Genç Yeni Farklı 9 başlığı altında 23 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında... ...Zilberman Galeri'de görebilirsiniz sonuçları. E, bu bir yarışma, bir açık çağrı yapıldı. Bugünlerde duyurusu yapılıyor. Görsel sanatlar alanındaki her tür medyum, stil, tekniğe açık... ...başvuracak sanatçıların 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olması gerekiyor. Yani 35 yaş altı sanatçılara açık ve geçtiğimiz yıl yani Genç Yeni Farklı 8 e, projesine... Seçilmemiş olmaları gerekiyor her seferinde yeni sanatçılara olanak yaratmak için. Nasıl başvurabilirsiniz? Öncelikle ayrıntılı bilgiyi Zilberman Galeri'nin web sitesinden alabilirsiniz. Tek bir yapıt önermesi gerekiyor sanatçıların. Dediğim gibi farklı medyum, stil ve tekniklerden olabilir. Görsel sanatlar alanında olması yeterli. PDF'ler halinde başvuru dosyaları, CV'ler... ...önerdiğiniz işe dair yüksek çözünürlüklü... ...görseller bir videoysa... ...o videonun Vimeo bağlantısı gibi bilgiler... ...gerekiyor ve 30 Nisan... ...saat akşam 7'ye kadar da... ...dünya çapından yani illa... ...Türkiye'de yaşamanız gerekmiyor, başvuruda... ...bulunabilirsiniz. 10 civarı... ...sanatçı içlerinden seçilecek... ...ve seçilen sanatçılara 500 lira... ...gibi bir şerefi, bir destek ödenmesi de... ...söz konusu dediğim gibi akabinde... ...23 Haziran 13 Temmuz... ...tarihleri arasında da bu işler... ...Mısır Apartmanı'ndaki İstanbul'daki... ...Zilberman Galeri'de sergileniyor olacak. Bu duyurudan sonra konuğuma geçeyim. Tunca, hoş geldin. Hoş bulduk Çelenk'cim. Neredeyse ayağının tozuyla İsrail'den evet. yeni döndün. Evet. Haftanın sonunda döndüm. Pazartesi evet. günü bu canlı yayına kab e, katılmayı kabul ettiğin için teşekkür ederim. Davide Hoş geldin. Davit'in için ben teşekkür ederim. Hoş e, bulduk. Bir ay kadar bir zamandır İsrail'deydin. Orada bir misafir sanatçı programına e, katıldın. E, bundan bahsedeceğiz. Artı evet. Table Manners, A Feast of Visual Arts Theater and Culinary adlı sergide işlerin gösterildi. Hı -hı. Ve açılıştan hemen önce açılış günü 8 Mart'ta da bir performans gerçekleştirdin. Evet. Bunların detaylısı ...gireceğiz. Öncelikle sene kısacık ben tanıtmış olayım... ...Açık Radyo <gülüyor> dinleyicilerine. 1982 doğumlusun... E, ...Mimar Sinan Güzel Sanatlar... E, ...Üniversitesinde... ...Resim bölümünden mezunsun <gülüyor> aslında. Ama çalışmaların sadece resim değil... ...heykel, enstelasyon, video gibi... ...farklı pratiklere de uzanıyor. E, tarihsel, bellek, kültürel... ...kimlik ve politik olgular üzerinden... Evet. ...şekillenen böyle bir imgeler... <gülüyor> dünyası kurguluyorsun. Resmi tarih... ...çok önemli, evet. hatta bu tarihi figürlere odaklanıyorsun... Evet. ...bireysel hikayelere de bakıyorsun... Hı hı. ...ve işte... Bellek dediğimiz şeyin farklı katmanları arasında geziniyorsun aslında. E, Performansla da özel bir bağım var, onu sona evet. bıraktım. Pratiğin içinde onun da yeri var. Hatırlatmak adına e, bugün de biraz gündeme getirdik. 2005 yılında 9. İstanbul Bienal'ine paralel... ...Yüzen Gecekondu isimli bir performansınız olmuştu. Guide Casaretto evet. ile birlikte, ortağın diğer evet. sanatçıyla birlikte. Haliç'te inşa ettiniz, Yüzen Bir Gecekondu'nun içinde bir hafta evet. geçirmiştiniz... Ee, bir başka performansla ilişkilendirilebilecek oradan zaten gündeme bağlayacağım konuyu, projen ise 2014 yılında Arton İstanbul'un e, davetiyle hayata geçirdiğim kişisel evet. serginde Desire, Desire, Arzu diye Türkçeleştirebilirim evet. herhalde. ...bunun için profesyonel bir aşçılık eğitimi Hı -hı. aldın... ...seni Hı -hı. aşçı olarak da tanımlayabiliriz... <gülüyor> evet, evet. e, ...dolayısıyla e, orada da gastronomi tarif politika üzerinden ilişkilendirdiğim... ...bir dizi performans tasarlamıştın... Hı -hı. E, ...sonrasında bunun bir kısmını Hollanda'da koridorda evet. hayata geçirdiğini biliyorum... ...zaten işte İsrail'e gidiş vesilem ve bu, asıl gündemimizi de buradan evet. bağlıyorum... ...çünkü bu desire'ı orada göstermiş oldun... E, ...Artport Tel Aviv tarafından misafir sanatçı programına davet edildin. Ee, nasıl geçti bu misafir sanatçı programı? Artport Tel Aviv nasıl bir programdır? Bundan bahsedelim. Evet. E, Artport e, Tel Aviv e, şu an Wardit Gross'un e, direktörlüğünü yaptı, e, Ted Harrison aile vakfının başkanlığını yaptı, Jason Harrison tarafından kurulan e, vakfın devam ettirdiği bir sanatçı programı. Kendileri bir yıllık İsrailli yerel sanatçıları ağırlıyorlar yaklaşık altı İsrailli sanatçı hı hı. düzenli olarak Artport'un rezidensinde yer alıyor ayrıca bir ve üç ay arasında da uluslararası sanatçıları davet ediyorlar programlarına. Daha önce de Almanya'dan küratör arkadaşımız Tuğçe Artport'un davetlisi <gülüyor> olarak benden bir ay önce Artport'ta Tel Aviv'deydi Ben ondan sonra bir ay sonra ben gitmiş oldum Tan Art Tanışıklığınız nasıl gerçekleşti? Bizim şöyle aslına bakarsanız serginin küratörü çağdaş sanat bölümünün küratörü Nirit Nelson'la benim tanışıklığım 2015'teki Karadın Bakargeyev'in yaptığı İstanbul Tuzlusu, Tuzlu'su Bienneli'nde bizim atölyemizde Biennel mekanlarından birisiydi. Kendisi bizim atölyemizi de ziyaret ederken oradaki işleri gördükten sonra benim desire kataloğumu istemişti, almıştı ki o zamandan bu proje planlanmaya başlanmış. Daha sonra beni bu sergiye davet ettiler. Bu sergi Table Manners 8 Mart'ta açıldı hı hı. ve 30 Hazirana kadar devam edecek güzel, bir sergi. Uzun, uzun soluklu bir sergi. Evet uzun. Güzel. Aslına bakarsanız zaten o katmanların da olması işte tiyatro oyunlarının, performanslarının, söyleşilerin. ...halen daha programın devam edecek olmasıyla da... ...dolu dolu geçecekti bir dört aylık sergi oldu. Sen ne kadar kaldın... Ee, bu süreçler için? Ben bir ay kaldım. Bir aydır oradaydın. Ee, bir ay kaldım. Ee, bunun nedenlerinden birisi... ...açılışta e, performansta... E, ...aslına bakarsanız iki ayrı performans iş vardı. E, o işlerden bir tanesi Boyoz'du. <gülüyor> e, İzmir'den e, bildiğimiz, tanışık olduğumuz... ...benim de İzli, İzmirli olmam üzerinden... ...aslına bakarsanız hareket ettiğim bir tarifti. E, Boyoz seferatlara ait... ve İzmir'de hani yerelleşmiş bir tariftir. İşte e, sabah kahvaltılarında haşlanmış yumurta ile yenen işte bizim çok alışık olduğumuz artık e, hani e, bizimle de özdeşleşmiş olan bir reçete. Tabii ben de ne zaman gitsem arkadaşlarım sabah kahvaltısında bir boyoz organize ederler. Tabii. Ben de severek yerim. Yani Aynen. hem böyle e, İzmir'i tarif eden bir yanı var hem de gündelik hayatta hala en çok yenen şey. Belki İstanbul'da simit, simit evet. onun yerini anca olsa Tabii. Ya yani Bu tarif e, 1400'lü yıllarda işte seferatlarının İspanya'dan gelişleriyle geliyor. E. Hı hı. E, ve daha sonrasında işte modernizmle beraber bir işçi kahvaltısı haline hı hı. dönüşmeye başlıyor. E, ben bu tarifin bir yerde e, yolunu ve hani e, onun e, köklerini biraz araştırmaya çalıştım. E, orada e, Ruth Oliver e, kendisi hı hı. yemek yazarı. Dört tane yemek kitabı olan e, ve seferat olan e, İzmir'den işte annesinin e, annesiyle beraber göçmüş bir... E, Aşçı diyeyim ve yemek yazarı. Ee, onunla beraber Boyoz'un eski e, tariflerine baktık. E, ve orada e, Dilek Bağcı'ya ait bir e, Dilek Patisseri diye bir pastane var. E, Dilek, Tel Aviv'de. Tel Aviv'de. Dilek İzmirli. Hı hı. E, çok güzel e, ürünleri var. İşte su böreği yapıyor, baklava yapıyor. E, bizim şöyle bir e, hani yanı oldu bu projenin. Bu tarifi oraya götürmüş olduk. Aslında tarif e, hani kökleriyle ilişki kurup yeniden orada yapılır hale geldi. Çünkü boyoz yapılmıyor şu an. E, daha çok evlerde uygulanan bir reçete Hı -hı. gibiydi. E, ve şu an hani onun yapılır olabilmesine de bir vesile olmuş olduk. Dilek'le birlikte çalıştık. Açılışta boyoz vardı. Boyoz'un yanı sıra da benim 2014'te götürdüğüm Desire projesinden e, borç çorbası yaptık. Borç, borç çorbası... Hı -hı. Evet. Borç... O, doğu bloğu geliyor. Aynen. Aynen ve e, boş şorbası da Ukrayna'dan e, yine Yahudi kökenli bir e, tarif aslında resmi ve e, o da Eşkinazi e, yemeği. Hı hı. E, borç çorbasıyla beraber boyozun olması güzel bir birliktelik oldu. Bir eşkinazi reçetesi ve bir seferat, seferat reçetesi olmuş oldu. Borç çorbasını e, birebir sen yaptın. Borç çorbasını birebir açıldı. Kaç, bire bir kaç kişilik yeri <gülüyor> hazırlaman gerekti? E, üç kazan çorba yaptık aslında. <gülüyor> üç, üç kazan e, çorba ikram ettik. gelenlere. Çünkü programdan önce bana söyledin senin bu performansı e, takip etmeye 8 Mart günü 400 kişi falan evet. gelmiş. E, resmi olarak davetli sayısı 300 3 kişiydi ama herkes hani birileriyle Değil. de birlikte gelince 400 450 kişi sayılmış performansa gelen. Çok keyifliydi. Çok güzel bir ilgi vardı serginin geneline Serginin genelinde de önemli isimlerin olması, işte etkinliğin bir tiyatro oyunlarıyla birleşmiş olması onun haricinde Ee, dediğim gibi güzel bir sergiyle de birleşmiş hmm. olması. Ee, sanırım orada da ilgi çekici bir hale getirdi sergiyi. Tamam. Ufak tefek bilgiler vereyim ben de. Serginin adı sergi bu arada Tel Aviv Üniversitesi bünyesindeki evet. The Junior Schreiber Gallery'de evet. e, hayata geçmiş ve bin metrekarelik farklı bölümlerden oluşan bir alana yayıldı evet. Büyük ölçekli bir sergiden bahsediyoruz. Adı Table Manners A Feast of Visual Art, Theater and Culinary. Adından da anlayacağınız üzere sofra adabı olur. ...türkçedeştirebilirim. Evet. Gastronomi ya da mutfak sanatları, görsel sanatlar... ...ve tiyatro şöleni, Fist... Evet. ...diyor. Gerçekten de şölen gelimesini... ...serginin adı içinde kullanıyorlar. 8 Mart'ta Selin de yaptığım... ...bu performansla açıldı... ...ve 30 Haziran'a kadar yolu Tel Aviv'e... ...düşenlerin takip edebilecekleri... ...belki bir performanssa bir tiyatro... ...gösterisine de denk gelebilecekleri... Tabii. ...sergiyi de gezebilecekleri bir süreçten... ...bahsediyoruz. Yaza kadar, 30 Haziran'a... ...kadar devam ediyor dört ay sürüyor ve böyle mekanı geçici birer tiyatroya, evet. geçici bir müze ya da işte galeriye aynı zamanda bir restorana adeta hı, dönüştürüyor hı. İşte senin borç troban evet. ve ona evet. eşlik eden boyoz da bu kapsamdaydı e geçmişte mesela bu art portum bana yine böyle ilişkisel estetikle çok uğraşan yemeği de pratine katan rick ritrivanice gibi sanatçılarla da işbirliği yaptığını evet. söyledin evet. yani dünya çapında hep odak noktalarında daha bu ilişkisel estetik yemeği de sanatla Kesinlikle. birleştiren Kesinlikle. Unsurlar anladığım kadarıyla odak noktalarında yer alıyor. Evet. Aslında bu anlamda kültürel olarak bizimle de yakınlıkları olduğunu düşünüyorum. Hani e, bence ilişkisel estetiği de bu anlamda burası için de çok önemsiyorum. Hani e, insanların hayatında olan başka öğelerle birlikte çağdaş sanatla karşılaşmaları bunu konuşur, e, bunu tartışır hale gelmeleri çok güzel. Bizim de e, bence kullanabileceğimiz bir alan olarak görüyorum bunu. Yemekle de karşılaşmaları gibi ya da farklı alanlarda da e, spor da yani bunun parçası olabilir hı hı, diye hı hı, düşünüyorum ben. Kesinlikle. Burada serginin oluşmasında aslına bakarsanız bir e, üniversitenin tiyatro bölüm başkanının hı hı, e, hı. ve e, Sefi Handler'in e, eş küratörlüğüyle oluşuyor bu proje. Öyle başlıyor ve e, dediğim gibi e, Nirit Nelson buranın e, sergi bölümünün küratörlüğünü yapıyor. Tamam herkes kendi uzmanlığını, uzmanlığını tabii ki o, olanı, o bölümünü programlıyor aynen. sergini. Ama çok güzel bir hani birbiriyle konuşma durumu içerisinde söz konusu. Tabii senin gibi sanatçılar hem görsel sanatçılar atlar evet. ayağında. Hem belki tiyatro yani evet. sen onda değildin ama işte performans ya da yemek alanında farklı farklı isimlerle aslında işbirliği yapmış oluyorsunuz. Ayrıca bir e, gastronomi yazarı da yine e, <gülüyor> serginin e, küratörlerinden birisi. E, o da e, Ronit Verde. <gülüyor> e, Ronit Verde e, Hart e, dergisinin e, gastronomi yazarı <gülüyor> ve en çok okunan dergisi e, Tel Aviv'i. E, ki o benim dilekle buluşmamda da borç çorbasının yapım aşamasındaki organizasyon Da ...çok ciddi bir emeği katkısı var Sana açıkçası. Sana danışmanlık yaptık. Evet, evet, gerçekten hani o anlamda çok iyi bir iş birlikteliği söz konusuydu. Peki senin Desire projenden bahsedelim mi? Yani Tabii. 2014'te başladığın ve <gülüyor> şimdi Tel Aviv'de sergilenmekte olan <gülüyor> bu Desire projesi nedir? Bu proje şöyle başladı. Benim o Mimar Sinan kökeni... <gülüyor> ...aslına bakarsanız hani onun ilişkisi üzerinden de biraz bir iki kelime söyleyeyim. Ki. hani ki. Benim... Mimar Sinan sonrasında kendi sanatsal arayışım içerisinde biraz daha oradaki geleneğe karşı biliyorsunuz hani Türkiye'deki sanat, çağdaş sanat ve akademi evet. ilişkisi üzerinde biraz uzaklaşmış bir dönemim var. Ama daha sonrasında ben buradaki eğitimi, buradaki kökleri bir şekilde konularımla manipüle edebileceğimi keşfetti. Bir tarafa birisini hani sol el, birisini sağ el olarak almayı hani <gülüyor> güzel, düşündüm. Güzel, güzel bunu çekme. Ve Desire projesi aslında bakarsanız modernizmde çok önemli olan lider portreleriyle başladı. Bu lider portrelerini benim yeniden ele almak istememdi. Liderler politik liderler bunlar. Politik liderler bunlar. modernizmin başında hani günümüzü şekillendiren, postmodern sürece yol veren önemli isimler. Kimler var? Lenin var, Stalin var, Hitler var, Mussolini var, Çavuşescu var. Toplum. Totaliter ve otoriter rejim evet. büyük ideolojilerin kurucuları evet. adamlar. Günümüzde de <gülüyor> tartışılması gereken <gülüyor> hani bir şekilde dünyanın yeniden o döneme doğru yol aldığı. E, aslına bakarsanız benim tabii ten, yeniden bunu ele alıyor olma bu isimleri seçiyor olma nedenimdeki e, durum da bu. Tabii e, bu insanların gastronomiyle yemek yerken ben e, çizimlerini yapmaya başladım. İlk önce öyle ortaya çıktı. Bu fotoğraflardan mı yola çıkıyordun? E, fotoğraflardan yola çıkıyordum. Tabii ki hepsinin yemek yerken e, resimleri yok ama onların yemekle olan ilişkilerini de temsil eden bazı fotoğraflar da buldum ki Lenin'in e, mesela Sovyetler Birliği'nde e, bir e, fabrikanın kantininde e, arkada freskini görüyoruz. Önde iki tane işçi yemek yiyorlar. E, bence güzel bir e, temsili vardı bu görselin ya da. Hitler'in Nürnberg'te hiç kendisinin yemek yemediği ama dönemin en önemli tasarımcılarına yaptırdığı müthiş bir yemek odası var. O da ironik bir duruma sahip. Sürekli bir şefin, garsonların hali hazır yemekleri pişmiş vaziyette onun gelmesini bekliyorlar ve hiç yiyemiyor orada. O boş olarak o odanın desenini çizmiştim. Daha sonra şunu araştırmaya başladım. Bu insanlar ne yiyor? En sevdikleri yemekler nedir? Çünkü bunların hayatı, bu insanların hayatı bir şekilde yine sosyolojik mesajlar, politik mesajlar verme üzerine kurulu. Bazısında bu mesajları direktman veriyor, bazısı dolaylı olarak veriyor. Churchill mesela işte Yorkshire Pudding ve roast Beef çok seviyor. Ki bu yemeği yaptığınız zaman bu iki kişilik olamayacak bir yemektir. Yani büyük bir parça etle yapılır. Bu pazar günü işte bir İngiliz... Aile yemeğidir. Sosyalleşmenin Orada... de bir parçası Çok dolayısıyla. Çok doğru. Aile anlamında işte Hı. verdiği bir mesaj da söz konusu ya da Mustafa Kemal Atatürk'ün işte fasulye yemeği, etsiz kuru fasulye ve pilav seviyorum. Çünkü askerlikten buna alıştım demesinden bizim çıkarabileceğimiz tabii ki anlamlar var. Ya da işte Lenin'in... Millet Poriş dediğimiz işte bir çeşit aktarı ezmesi. Hmm. Çünkü diyor işte ben buna savaş döneminde fakirlikle alıştım. İşte bu onun o halkla kurduğu hani ilişki ben üzerine yine... ...ben diyordum. de sizdenin mesajını veriyor. Böyle bir projeydi. Bu projeyi taslak halinde ben Dors Akademi'ye götürdüm. Yeni kurulmuştu. Ve ben çünkü bu yemekleri kendim yapabilir hale gelmek istiyordum. Çünkü... Bu yemekler bu fotoğrafların bu çizimlerin reçetesi haline gelebilecek fotoğraflar oluşturacaktım ve bir video serisi yapmak istedim 17 dakikalık bir video serisi yaptım bütün bu yemekleri kendim pişirir hale geldim bunun içinde bir 6 aylık açlık eğitimi aldım <gülüyor> bir 3 ay stajım var yine mutfakta. Bu aslında serüven bir şekilde bu şekilde gelişti. Şu anda piyasadaki bir takım ünlü aşçılar senin sınıf arkadaşların belki de. Ee, belki yani sen de. Sen sanatta Tabii devam ettin o, ama. O dönemden <gülüyor> çok başarılı olan hali hazırda işte aşçılığa devam eden arkadaşlarım da var. Restoran sahibi arkadaşlarım da var. <gülüyor> Ve şeyde de Tel Aviv'de de. Bu menünün içerisinden Kuruşev'in aslında en sevdiği yemek olan borç çorbasını Aa. performans bir şekilde hani midi, videonun içerisinden bir ufak demonstration gibi bir bölüm olarak ele alıp tek bir bölümü yaptım hı hı. ve onu da tadıma sunduk. Harika peki bir de sergi açılmadan önce kapalı bir akşamda da. Evet, senin bir Black katkın Dinner. olmuş değil mi? Black Dinner, kara ee, akşam yemeği evet. diye çevirebilirim. Yani 8 Mart'ta sergi açılışı öncesi işte bu 400 kişinin de seni, gözlerinin senin üstünde olduğu diyeyim. Evet. Onların önünde kazanlarla borç çorbası yapmanın ötesinde. Evet. Bir de sergi açılmadan birkaç gün önce bir kara akşam yemeği, yemeği Black Dinner'da da senin katılımın ee, vardı. Kara akşam yemeği Ronit Verdi'nin bir fikriydi. Böyle bir yemek düzenlemek. Bu Grimaud de la Ranier, kendisi Napolyon'un avukatı ve dönemin hani hayatı, işte ekonomik olarak seviyesi iyi olan bir kişi. Kendisi restoranlara gidiyor ve daha sonra bu restoranları kendisi eleştirmeye, onlar hakkında yazılar yazmaya başlıyor. Bu kitapta aslında bakarsanız ilk mutfak eleştirisi kitabı haline geliyor. Hmm. Ve bu kitaptan esinlenilmiş olan Jane Wormann, The Recipe... E, ...oyunu e, buradaki tiyatro oyunlarından bir tanesiydi. Ha. Ve Black Dinner o e, aslına bakarsanız oyunla e, ilişkiliydi. Bayağı tiyatro sahnesi kurmuşlar anlattığın kadarıyla Bayağı değil Bayağı bir mi? kurulmuş tiyatro sahnesi var. İzleyicilerin oturabildiği bölümleriyle beraber Black Dinner'ı e, benim e, Desire serisinin önüne yerleştirilerek... Ha. Aslına bakarsanız zaten desire tamamıyla black bir hani etkiye de sahip. <gülüyor> Ayrıca o... Yemek... Düşler de siyah beyaz onu da buruklayalım görmeyenler evet. için. ya yani Öyle bir yanı da var. Ve e, o akşamın e, menüsünü tasarladım ben onlar için. Onun çizimini yaptım. O da o akşama ait bir hatıra olarak Nerede gelen misafirlere vardı? davet edildi. ...menüde balıktan tutun... ...siyah kurosana kadar... ve Her siyah şey teğneyle. siyah tabii, yemekler şey... de siyah değil evet, mi? Evet, gerçekten çok keyifli... ...bir organizasyonda, çok başarılı... ...bir organizasyonda. Kaç konuk vardı? Kaç 200 kişilik bir, kişilik bir yemekti Oo. ve... ...iki akşam tekrarlanıldı bu yemek... ...400 kişi ağırlandı yemekte... ...tabii hani biraz... Sponsor desteği de alınarak yapılan bir proje Mutlaka, açıkçası. Evet. Biraz daha VIP bir yanı, evet. yanı var herhalde. Evet. Protokol evet. bir yanı var. Peki ile birlikteyiz. Hariciden sanat programında ben programcınız Çelenk keyifle Tel Aviv'de onun katıldığı bir sergiden bahsediyoruz. Table Manners yani görsel sanatları, tiyatroyu ve gastronomiyi bir araya getiren bir şölen adeta. Bu dör, dört ay boyunca sürecek. Yolunuz Tel Aviv'e düşerse orada 30 Haziran'a kadar... The Genia Schreiber Gallery'de Tel Aviv Üniversitesi'ne bağlı bir sanat mekanı Burası orada gezmeniz mümkün Sergiye bakalım mı? Sergide çok yıldız, dünya çapında isimler var Senin de dahil olduğun Hemen böyle hızlıca Baktığım zaman Paul McCartney, Cindy Sherman Gibi isimleri görüyorum Ne bileyim İstanbul Bienniali'nden 2003 yılında Ayasofya'nın galerisinde kurduğumuz Seran'ın içine silah Sebze silahları yapan Tussiyoshi Ozawa ismini görüyorum Yakın dönemde İstanbul Bu da sergisi Hans Optebek görüyorum. Senin tabii ki çalışman var. Sergide <gülüyor> kimler var? Neler vurgulamak istersin? Ee, sergide Japonya, Fransa, Belçika, e, Türkiye aslına bakarsanız baya gerçekten çok uluslu, güzel bir, başarılı bir sergi oldu. Hani e, bilinen hani star isimler üzerinden belki işlerini biraz anlatmayı Ya da e, senin ilgini çeken yani, senin dik dikkat çekmek istediğin ee, sanatçılara bakar. Cindy Sherman'ın 1987'deki Untitled serisinden e, 182 numaralı disaster işi vardı. Bunlar e, kurulmuş yani. ...yemek sofraları ve küflenmeye bırakılmış vaziyetteler... ...onların fotoğraflarından oluşuyordu... Hı -hı. ...Paul McCarty'nin 1994 tarihli 43 dakikalık bir videosu var... ...bu da Pinokyo'lu videosu... ...a biliyorum Dersiniz. evet evet... ...Pinokyo'larla beraber sergileniyordu bu işi... Ozova'nın işi zaten e, sebzelerden evet, yapılmış o silahlar. Silahlar serisinde. Ee, evet o iş bence feminizmle de diğer taraftan e, gastronomiyle ne kadar ilişkiliyse e, onunla da ilişkisi olduğunu düşünüyorum. İstanbullu genç e, is, pardon İsrailli genç bir sanatçı var. E, Zoher Gottesman ben de kendisiyle yeni tanışma fırsatı buldum. Onun da çok keyifli bir işi vardı Tree Grace diye. Three Graces işi aslında Grana Padana'nın yani bizim bildiğimiz permesan Oo, peynirinin bir tabii. türü üç tane permesana oyulmuş üç kadın figüründen oluşuyordu çünkü onlar dev permesana peynir evet, tekerlekleri. tekerlekleri olur aslında ee, ve Heykelleri. sanatçı bu tekerleklerin içerisine kendi heykellerini oymuş ve izleyiciler gelip peynir bıçaklarıyla beraber oradan kesip kokteilde işte o peynirlerden alıp tadabiliyorlar <gülüyor> e, tabi bu şöyle de bir durum oluşturuyor diğer taraftan hani neresi ne parçalar yenildi ne hale geldi sonunda küflenip işte nasıl yeniden şekillenecek ve sanatçı daha sonra onun tekrar kalıbını alıp Tekrar belgelemeyi düşündüğü hani güzel dönüşü olan tabii Sen oradayken olan, çok yendi gibi. mi? Acımasızca bıçakladı. giriştiler mi? Bıçaklanıldı gerçekten <gülüyor> ama sanatçı da bu konuda teşvik edici bir şey de vardı. Hani arada kalanlara buyurun hani <gülüyor> test edebilirsiniz, Kolumdan deneyebilirsiniz. Bir parça. <gülüyor> omzundan bir parça alabilirsiniz gibi. E, ...MOMA'dan, Stedelijk Müze Müzeyüm'dan... ...Paris Modern Sanatlar gibi... ...Michael Boreman'ın e, çok güzel bir işi vardı... ...Eating the Beard diye... ...kendisinin sergisinin de ismiydi... ...bu işe aslına bakarsanız... E, ...2011 yılında yaptığı bir sergi tuttuk artık da... E, ...o serginin ismini taşıyan iş vardı... ...Eating the Beard diye... Sakalı yemek Sakalı yemek... Hı -hı. E, ...çok keyifli bir e, işti... E, ...çalışmasıydı gerçekten... E, Daha sonra aha, evet açıkçası benim de çok etkilendiğim sergideki önemli işlerden birisi de e, Mircea Kantor'un işiydi. Hmm. E, bu işte e, büyük ahşap bir masa ki aşağı yukarı e, 4 metreye 8 metrelik büyük bir masanın üzerine e, 49 tane ekmek ve 49 ekmeği ortadan ikiye bölen bir bıçak ve e, bıçağın onu böldüğü yerden işte sanki fışkırıyormuş gibi tuzların yer aldığı Oo. bir iş. E, sanatçı kendisi Romanyalı bir sanatçı. Aslına bakarsanız bizim kültürümüzle çok ilişkili olan, yakınlığı olan, kendi annesinin çok kullandığı bir atasözü de varmış. Hani onun üzerinden hareket ederek yapmış. O yüzden ben de anlatmak istedim. Yaraya tuz basmak Aa, diye. Tabii. Bu diğer taraftan hani küreselleşen ticareti, göç politikalarını, çünkü daha önce işte hani ekmek ve tuz yeme yine bir şekilde Yahudi efsanelerinde işte hikayelerinde Geçiyor, de, de geçen bir şeydi. Onunla da ilişkilendirdiği bir işti. ...çok keyifliydi. Hams Opte Bey'in e, videosu e, çok keyifli bir videoydu. All Together Now diye. O All Together Now e, üç parçadan oluşuyor. Üç e, yemeği e, video haline getirmiş sanatçı. Bu üç yemek, birisi e, cenaze yemeği. Cenaze sonrası toplanılan. Hı hı. E, bir tanesi e, düğün, düğün yemeği. Ve bir diğeri de e, bir adamın elli yaş e, günü kutlama İyice yemeği. O, o olgunluk. Evet, e, çok keyifli bir videoydu açıkçası. Ve ee, yemeği yine toplumsal ilişkilerle, seremonilerle falan ilişkisine de bakan bir kesinlikle. var. Kesinlikle. Ve yine İsrailli bir sanatçı, e, Micha Lavi'nin e, bir işi vardı. O da e, çikolata askerler. Çok enteresan bir iş işte büyük plexi bir kutunun içerisinde çikolatadan kendi döktüğü askerler yer alıyor. Ben oluyor. de yenebiliyor mu diye soracaktım yenemediğini Yenemiyor. anlıyorum. Yenemiyor. <gülüyor> Parmesan gibi değil. Değil. Don't be a chocolate soldier işin ismi de. Ee, güzel bir e, sergi güzel bir derlemeydi bence Harika. bu alan için. Keşke yolumuz düşse tekrar buradan hatırlatayım programın sonuna geldik çünkü Tuncay'a teşekkür ederek programı kapatmak durumundayım ama 30 Haziran'a kadar yolunuz Tel Aviv'e düşerse hakikaten bu gastronomi, tiyatro ve görsel sanatları bir araya getiren ve toplam 1000 metrekarelik ...yere dört ay boyunca pek çok performans, tiyatro etkinliği, tadım vesaireyle evet, evet. destekleyen bu programa katılmanızı tavsiye ediyoruz evet. buradan. Tunc'a çok teşekkür ederim. İyi ki anlattın. bütün ben bunları. Ben çok teşekkür ederim Selenç'in bu fırsatı da tanıdığının için. İzleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum vakitlerini ayırdıkları için. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hariçten Sanat Gezegenden Kültür Sanat Haberleri